Nestağfirullah, Nesta'izbillah, Bismillah, Velhamdülillah, Vesselamu ala Resulillah, Esselamu aleyküm, Saygıdeğer dinleyicilerim. Müslüman nüfusun çok olmuş olduğu bölgelere İslam bölgesi deniliyor malumalleriniz. Bu bölgelerde de özellikle kadınlara yönelik olarak örften ya da töreden gelen uygulamalar, Sanki İslam'ın bir emri veya Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir pratikmiş gibi Diş çevreler tarafından algılanıyor Ve oradaki olumsuz pratikler İslam'a mal edilmeye çalışılıyor Peki kısaca Allah Resulü aleyhisselamın dönemine inmeye Ve kadınların onun dönemindeki konumunu anlamaya çalışarak Kendimize, toplumumuza ve bu müfterilere karşı cevapta bulunmaya gayret edelim Resulullah Aleyhisselam'ın kutlu zamanı yani asr-ı saadette kadınların toplum içindeki itibar ve yerinin ne olduğunu anlamanın dolayısıyla objektif ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmenin en güzel ölçülerinden birisi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin geldiğini büvvetten önce ve özellikle cahiliye döneminde kadınların toplumsal hayattaki konumlarını bilmek. Kadınların bu iki farklı ortamdaki durumlarını mukayese etmektir. Burada kadınların cahiliye döneminde toplumdaki yerleri üzerinde teferruatlı olarak durmayıp sadece belli başlı önemli hususlara temas etmeye gayret edeceğiz. Cahiliye döneminde kadınların hak ve hukukuna pek riayet edilmezdi. Çok evlilikte bir sınır yoktu. Durumu müsait olanlar istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Boşanma konusunda da hiçbir düzenleyici prensip yoktu. Bu dönemde kadının miras hakkı da yoktu. Kadınların temel hak ve hürriyetlerinden bahsetmek imkansızdı. Kız çocukları aile içinde hor ve hakir görülür. Hatta bazı kişiler utandıklarından dolayı kendi öz kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. İslam kadınları ana hatları ile kısaca ifade ettiğim şartlar içinde buldu. Kadınlara asr-ı saadette birazdan teferruatlı anlatacağım gibi birçok haklar tanıdı. Onların her şeyden önce insan olduğunu ve başta yaşama hakkı olmak üzere bütün temel haklara sahip oldukları bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ifade edildi. Peygamberimiz kıymetlimiz Hz. Muhammed'imiz aleyhisselam sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en hayırlı olanınızdır buyurmuştu. Yine o Resulullah aleyhisselam akşam aynı yatakta yatacağınız hanımlarınızı nasıl döversiniz buyurarak kadınların dövülmemesi gerektiğini ifade etmişti. Peygamber aleyhisselam hayatı boyunca hiçbir kadına el kaldırmamıştı. Peygamber'in unutulmuş sünneti üzerinde yorum yapmak isteyenler için bu önemli bir hatırlatmadır. Resulullah Aleyhisselam'ın kutlu zamanı asr-ı saadette kadınlar kendilerine kötü muamele yapan kocalarını Resulullah Aleyhisselam'a şikayet etmişlerdi. Bir defasında kocaları tarafından dövülen yetmiş kadar kadın kocalarını şikayet etmek için Peygamber Aleyhisselam'ın evine gelmişlerdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam kadınlarını, eşlerini tövenler hayırlılarınız değildir buyurmuştu. Saygıdeğer dinleyicilerim, dünyanın her yerinden takip eden kıymetli dinleyiciler. Resulullah Aleyhisselam'ın kadın hakları hususunda hassasiyet göstermesi kadınların haklarına riayet etmeyen erkek sahabileri zaman zaman ikaz etmesi, bazı sahabileri rahatsız etmişti. Bırakın Resulullah Aleyhisselam'ın kadın haklarına verdiği değeri kabullenmeyi, bazı sahabilerin Mekke oranla Medine toplumunda kadınlara gösterilen bazı toleranslara bile tahammül edemediklerini görüyoruz. Misal, Hazreti Ömer radiyallahu anh, bir defasında kadınların kocalarına karşı geldiklerini söyleyerek hanımlarını dövmeleri için Resulullah aleyhisselamdan izin istemişti. Cahiliye döneminin alışkanlığı olarak ilk Müslümanların İslam'ın kadına verdiği değeri nasıl zor kabul ettiklerini Hz. Ömer'in oğlu Hz. Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle anlatıyor. Biz Resulullah zamanında hanımlarımıza söz söylemek ve istediğimiz gibi davranmaktan hakkımızda bir ayet, bir vahiy gelir korkusuyla sakınırdık. Peygamber aleyhisselam vefat edince istediğimiz gibi konuştuk ve istediğimiz gibi davrandık diyordu. Biz bu ifadelerde kadınların Resulullah aleyhisselamın kutlu zamanı, asr-ı saadetteki hayatlarının her safhasını ele alacak değiliz. Burada sadece kadınların toplum hayatında yerlerini belirleyen bazı hususları ele almakla yetineceğiz. Bunlar kadınların eğitim, öğretimi, kadınların dışarı çıkmaları, yabancı kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması, kadınların çalışma hayatı, kadınların savaştaki yeri, kadınların yönetici olup olamayacakları konularına dokunmaya çalışacağız. Eğitim, öğretim, erkek olsun, kadın olsun, bir kişinin insanlığını kavraması ve kişiliğini bulmasının temel şartlarından birisidir. Bu da ancak iyi bir eğitim, öğretimle mümkündür. Ayrıca kadın, erkek herkesin Allah subhanahu ve Taala'nın verdiği nimetlerinden daha çok istifade edebilmeleri ve dolayısıyla hayatta başarılı olmaları için iyi bir eğitimden geçmeleri şarttır eğitim öğretim aynı zamanda insanın sorumluluklarını daha iyi kavramasına yardımcı olacaktır işte arz edilen sebeplerden dolayı Resulullah aleyhissalatu vesselam kadın erkek ayrımı yapmadan bütün müslümanları ilme teşvik etmiştir bir mübarek sözlerinde ilim talep etmek erkek kadın her müslüman üzerine farzdır buyurarak her müslüman için bilgili olmanın gerekli olduğunu ifade buyurmuştur. Mealini vermiş olduğum bu hadisin sahih tariklerinde her ne kadar ve ala kulli müslimetin ifadesi yoksa da İslam âlimleri, alâ kulli müslimin ifade, i, ibaresinin mutlak bir ifade olduğunu, dolayısıyla öngörülen farziyetin, kadın erkek bütün müslümanlara şamil, kapsayıcı olduğunu belirtmişlerdir. Huli, bu hadisin kadınlar için ilim tahsil etmenin bir hak değil, onlar üzerine yüklenilen bir sorumluluk olduğunu göstermiştir. Böyle olduğunu ifade etmiştir. Rasulullah aleyhissalatü vesselam ümmetini ilme teşvik ile kalmayarak peygamberliği süresince insanları cahiliye döneminin karanlıklarından kurtarmak için çok yoğun gayret göstermiştir. Rasulullah Aleyhisselam insanları İslama davet ederken ikna ve irşat metodunu kullanmış. Hiçbir vakit zora başvurmamıştır. İslam'ı kabul eden sahabelere de kadın erkek ayrım yapmaksızın yeni kabul ettikleri dinin hükümlerini öğretmeye çalışmıştır. Resulullah aleyhisselam bu maksatla zaman zaman erkek ve kadınlara müşterek vaaz ederdi. Resulullah aleyhisselam genel vaazlarının dışında kadınlara özel günlerde özel dersler de verirdi. Ebu Said Al-Hudri radıyallahu an anlatıyor ki bir kadın Resulullah aleyhisselama gelerek sözlerini erkekler götürüyor sözlerini dinleme fırsatını biz bulamıyoruz bize bir gün ayır da o gün sana gelelim sen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğret dedi Resulullah aleyhisselam bunu yerinde bularak filan gün filanca yerde toplanınız buyurdu onlar da toplandılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onlara gelip, Allah'ın kendisini öğrettiklerinden öğretti. Sahabiler bir taraftan, Resulullah aleyhisselam'ın kendilerine yaptıkları vaazlar ve diğer konuşmalar yoluyla, İslam'ın hükümlerine öğrenmeye çalışırken, diğer taraftan, kadın olsun, erkek olsun, karşılaştıkları problemlerin çözümü ve akıllarına gelen soruların cevabını alabilmek için her zaman Resulullah Aleyhisselam'a başvurma imkanına sahiptiler. Sahabi kadınlar en mahrem sayılabilecek konularda bile Resulullah Aleyhisselam'a soru sormaktan çekinmezlerdi. Bir defasında meşhur sahabi Enes bin Malik radıyallahu anh'ın annesi Ümmü Süleym Resulullah Aleyhisselam'a gelerek kadınların ihtilam olduklarında gusletmelerin gerekip gerekmediğini sormuştu. Esma binti Şekel radıyallahu anha adındaki kadın sahabi de Hz. Peygamber aleyhisselama gelerek hayızdan temizlendikten sonra nasıl yıkılacağını sormuştu. Esma'nın cesaretine hayran kalan Hz. Ayşe radıyallahu anha da ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Haya duyguları onların dinlerini öğrenmelerine mani olmuyor demiştir. Erkeklerin eğitimi kadar kadınların da eğitim öğretimine değer veren Rasulullah aleyhisselam, yanında cariyesi olan birisi, onu güzelce terbiye eder ve eğitirse, sonra da onu azat ederek hür bir kadın olarak evlendirirse, Allah, o kişiye iki ecir verecektir buyurarak cariyelerin özgürleşmesi ve eğitime yönlendirilmesi için güzel bir şekilde yol koymuştu. Öyle zannediyoruz ki saygıdeğer dinleyicilerim Resulullah aleyhisselamın kutlu zamanı asr-ı saadette kadınların eğitim öğretim durumları hakkında bizi aydınlatacak hususların başında kadınların hangi ilimlerle meşgul olduklarının bilinmesi gerekiyor. Cahiliye döneminde az sayıda da olsa, bazı kadınların okuma-yazma bildikleri malumumuzdur. Resulullah Aleyhisselam'ın okuma-yazma bilen bazı kadınları, diğer kadınlara okuma-yazma öğretmekle görevlendirdiğini görüyoruz. Mesela, cahiliye döneminde okuma-yazma bilen Şifa binti Abdullah, Peygamber Aleyhisselam tarafından, Hz. Hafsa'ya okuma-yazma ve diğer bazı şeyleri öğretmek üzere öğretmen olarak tayin edilmişti. Asr-ı saadette Şifa binti Abdullah radiyallahu anha annemizden başka okuma-yazma bilen kadın sahabilerden bazıları şunlardı. Hz. Ayşe, Hazreti Hafsa, Hz. Ümmü Seleme, Hz. Kerime binti Miktal, Hz. Ümmü Gülşüm binti Ukbe, ve Hazreti Ayşe binti Sa'd Hazreti Ayşe radiyallahu anha başta hadis olmak üzere fıkıh, şiir, nesep ve tıp ilimlerinde bir uzmandı. Aynı zamanda en çok hadis rivayet eden maksirun denilen yedi sahabiden birisi olup ondan toplamda iki bin iki yüz on hadis rivayet edilmişti. Hazreti Ayşe ferais konusunda çok bilgili olduğundan Ashabın ileri gelenleri ferayiz ile ilgili konularda karşılaştıkları birçok problemi ona sorarlardı. Hz. Ayşe radiyallahu anh'ın dışında çok sayıda kadın sahabi de hadis nakletmişti. Bunlar içinde en meşhurlarının adları şöyle. Ümmü Habibe binti Ebu Süfyan annemiz, Hazreti Hafsa binti Ömer annemiz, Hazreti Esma binti Eba Bekir Hz. Zeynep binti Caş annemiz Hz. Ümmü Atiye Hazreti Fatıma annemiz Hazreti Ümmü Fadıl annemiz Hazreti Fatıma ümmü Ümare Hazreti Sevde binti Zem'a Hazreti Safiye binti Abdülmuttalip Hz. Meymune binti Haris Hz. Ümmü Haram binti Milhan Hazreti Ümmü Ferve Hazreti Dürre binti Ebi Leheb, Hazreti Safiye binti Huyey. Dikkat ederseniz çoğu ezvacı Tahirat'tan, Resul Aleyhisselam'ın eşlerinden. Sahabi kadınlar, hadislerin yanında başka ilimler ile de meşgul olmuşlardı. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma, Hazreti Hafsa, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Ümmü Habibe, Hazreti Esma binti Ebi Bekir, Hazreti Ümmü Fadıl binti Haris, Hz. Ümmühani binti Ebu Talib'in şiir konusunda da bilgili oldukları nakledilmiştir. Asr-ı Saadet'te bazı sahabi kadınların edebiyatla ve bu arada şiirle uğraştıkları ifade edilmiştir. Netice olarak, ifade etmek gerekirse kadınlar, Asr-ı Saadet'te erkeklerin uğraştıkları her ilim dalıyla iştigar etmişlerdir. Zaten o günkü hayat tarzı, Erkeklerin de çok farklı dallarda ilim tahsiline imkan vermeyecek ölçüde sadeydi. Bir başka ifadeyle, erkekler de benzeri alanlarda ilim tahsil etmişlerdi. Asr-ı saadette, kadınların ilim taleplerini yasaklayan herhangi bir olay mevcut olmadığı gibi, onların ilim tahsillerini yasaklayan ayet ve hadis de bulunmamaktadır. Kadınların Rasulullah Aleyhisselam'ın kutlu zamanı asr-ı saadette, mescitte ibadet yapmak ve diğer ihtiyaçların temin için dışarı çıktıklarını görüyoruz. Kadınların camiye gitmelerine engel olunmaması hususunda, Rasulullah Aleyhisselam, ''Birinizin hanımı mescide gitmek için izin isterse, ona mani olmasın.'' buyuruyor. Dikkat edilecek olursa, Rasulullah Aleyhisselam, Kadınların mescide gitmesine engel olunmaması hususunda emir sigası kullanmıştır. Bir başka hadislerinde de kadınların geceleyinde olsa mescide gitmelerine engel olunmaması gerektiğini ifade buyuruyor ki, Kadınların geceleyin mescide gitmelerine engel olmayın buyurmuş. Bazı rivayetlerde Hz. Ömer radıyallahu anın geceleri kadınların camiye gitmelerine engel olmak istediğini, ancak hanımının onun bu muhalefetine rağmen mescide gittiği nakledilmiştir. Resulullah aleyhisselam kadınların gündüz ve gece mescide gitmelerine mani olmamasını emrettiği gibi asr-ı saadette kadınların namaz kılmak için mescide fiilen gittiklerine de görüyoruz. Hatta Resulullah aleyhisselam mescidi nebi yaptırırken sadece kadınların girip çıkacakları bir kapı yaptırmıştır bugün hala ayakta duran. Babun Nisa isimli kapıyı görürsünüz Medine'ye gittiğinizde. Abdullah bin Ömer Hazretleri bu kapıdan hiçbir erkeğin girip çıkmadığını haber vermiştir. Hazreti Nafi de Abdullah bin Ömer'in bu kapıdan girip çıktığını hiç görmediğini söylemiştir. Aziz dinleyicilerim Resulullah Aleyhisselam zaman zaman mescitte kadın ve erkeklere müşterek vaaz vermişti. Bir defasında kadınların da bulunduğu bir sırada, Resulullah aleyhisselam sahabilerine mescitte vaaz etmiş ancak kadınlara söylediklerini duyuramadığını düşünerek onların saflarına gitmiş ve onlara ayrıca vaaz etmiştir. Vaazında kadınlardan sadaka vermelerini isteyince kimisi kulaklarındaki küpeleri kimi de parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp vermiş Bilal bin Rabah el-Habeşi radıyallahu anh da bunları toplamıştır. İnne hasret saadette kadınların bayram namazına iştirak ettikleri Resulullah Aleyhisselam'ın erkeklerden sonra ayrıca kadınlara konuşma yaptığı nakledilmiştir. Ümmü Atiye radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam bize her iki bayramda henüz evlenmiş genç kızlarla evine kapanmış iffetli hanımları namazgaha çıkarmamızı hayızlı kadınların da Müslümanların namazgahlarından biraz uzaklaşmalarını emretti diyerek genç kızlar da dahil sahabi kadınların bayram namazlarına hak gittiklerini haber vermiştir. Hazreti Ömer radıyallahu an zamanında da kadınların camiye gitmeye devam ettiklerini görüyoruz. Hatta Hazreti Ömer zamanında Medine'de iki iman bulunduğu Bunlardan birisinin erkeklere, diğerinin de kadınlara namaz kıldırdığıyla alakalı rivayetler de nakledilmiştir. Prensip olarak asr-ı saadette kadınların mescide gitmeleri tevciz, tecviz edilmekle birlikte bunlardan mescide girip çıkarken giyim kuşamlarına, ziynetlerine ve hareketlerine dikkat ederek fitneye ve uygunsuz davranışlara sebep olmamaları istenilmiştir. Nitekim Peygamber Aleyhisselam mescide giden kadınların koku sürünmemesini istemiştir. Yine aynı endişeden olacak ki Resulullah Aleyhisselam biraz önce ifade ettiğimiz gibi kadınların girip çıkması için Mescid-i Nebevi'ye ayrı bir kapı yaptırmıştır. Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra mescide giden bazı kadınların uygunsuz davranışlarını gören Hazreti Ayşe radıyallahu Anh'a eğer Resulullah Aleyhisselam kadınların şimdiki yaptıklarını görseydi onları Beni İsrail'in kadınlarının menedildikleri gibi mutlaka mescide gitmekten men ederdi demiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın kadınların en hayırlı mescitleri evlerinin içidir mealindeki hadisini camiye gelip giderken uygunsuz davranışlardan sakınılması için buyurduğunu anlamak mümkündür. Netice olarak ifade etmek gerekirse, kadınların camiye gitmelerine hadislerde yasaklayıcı bir hüküm bulunmamakla birlikte gidip gelme sırasında uygunsuz davranışları önlemek ve dolayısıyla fitneye sebep olmamak için bir takım koruyucu ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasının da sünnetin ruhuna ters düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Asrı ı saadette mescide gitmelerinin dışında diğer ihtiyaçlarını temin içinde sahabi kadınların dışarı çıkmalarına prensip olarak izin verildiğini görüyoruz. Müslüman kadınlar zaman zaman Resulullah aleyhisselama giderek karşılaştıkları problemleri ona arz ederlerdi. Mesela zihar olayında Havle binti Saleb'e Peygamber aleyhisselama gelerek ondan kocasıyla arasını bulmasını istemişti. Yine Füraya binti Malik bin Sinan, Ebu Said al-Hudri'nin de kız kardeşi, kocası öldükten sonra Resulullah aleyhisselama gelerek, Hudre oğullarında bulunan ailesinin yanına dönüp dönemeyeceğini sormuştu. Bazen de kadınlar kendi aralarından birisini temsilci olarak seçip problemlerin arz için Resulullah aleyhisselama gönderirlerdi. Nitekim Esma binti Yezid bir defasında, Enser kadınların temsilcisi olarak Resulullah aleyhisselama gelmişti. Bazı durumlarda da kadın sahabilerden bir kısmı Resulullah aleyhisselamın yanına giderek ondan ihtiyaç duydukları bazı şeyleri isterlerdi. Mesela bir defasında Hüveyle binti Hakim bin Ümeyye adındaki bir kadın sahabi annemiz Peygamber aleyhisselama gelerek Ey Allah'ın Resulü! Allah sana Taif'in fethini müyesser kılarsa, Badiye binti Gayla'nın veya Fariye binti Ukayl'in ziynetlerini bana ver demişti. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi zaman zaman bazı sahabi kadınlar, Resulullah aleyhisselama giderek dini konularla alakalı en mahrem sayılabilecek konularını bile soru sorarlardı. Hadisleri tetkik ettiğimizde Resulullah aleyhisselamın, kadınların ihtiyaçlarını gidermeleri için dışarı çıkmalarında bir mahzur görmediği anlaşılmakta. Buhari Sahihindeki Kadınların Helaya Çıkması adlı bah başlığının altında iki hadis tahriş etmiştir. Bu hadislerin meali şöyle. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah'ın hanımları tuvalete çıktıklarında, Menasi denilen yere kadar giderlerdi. Menasi denilen yer ise açık bir yerdi. Hazreti Ömer, Resûlullah Aleyhisselam'a kadınlara kapağı, yani evden çıkarma derdi. Ancak Resûlullah Aleyhisselam onun dediğini yapmıyordu. Nihayet bir defasında, Resûlullah Aleyhisselam'ın hanımı, Sevde binti Zema, yatsı vaktinde çıktı. Sevde uzun boylu bir kadındı. Hazreti Ömer, Hicap emrinin inmesine kadar Haris idi ki ona Hz Ömer Hicap emrinin inmesine o kadar arzuluydu ki ona ya sevde biz seni tanıdık diye bağırdı. Bunun üzerine Allah azze ve cel hicab ayetini indirmiştir denilmişti. İkinci hadisin meali de şöyleydi. Gerçek şu ki size ihtiyacınız için dışarı çıkmanıza izin verildi. Hişam bin Nur ve bu ikinci hadisi açıklarken hadisin ravisi Hazreti Ayşe radıyallahu anın kadınların ihtiyaçları için dışarı çıkmalarından maksadın lavaboya gitmek olduğunu söylemiş. Müslim Sahih'inde arz edilen iki hadisi tek hadis olarak tahric etmiş. Bu da bize örtü yani hijab ayetinin İnmesinden sonra kadınların lavabo ihtiyacı için dışarı çıkmalarına müsaade edildiğini gösteriyor. Buhari şarihlerinden aynı de birinci hadisin şerhinde kadınların hicab ayeti indikten sonra lavabo ihtiyacı için dışarı çıkmalarına müsaade edildiğine göre ihtiyaç halinde başka maksatla da dışarı çıkmalarının öncelikle caiz olması gerektiğini söylemiş. Buhari aynı olayla alakalı söz konusu birinci hadisi farklı senetle, kadınların ihtiyaçları için dışarı çıkmaları adlı bab başlığı altında nikah bahsinde tahric etmiş. İbni Battal bu hadisin kadınların her türlü mübah olan işler için dışarı çıkabileceklerini ifade ettiğini açıklamıştır. Buhari Şarihi aynı peygamber aleyhisselamın hanımları dışındaki kadınların kılık kıyafetlerinde dikkat çekmemek Sert ve kalın elbiseleri giyinmek, koku sürünmemek, organları kapatmak, süslenerek kırıtmamak, seslerini yükseltmemek kaydıyla içliya ihtiyaçlarını temin için dışarı çıkmalarının caiz olduğunda ihtilaf bulunmadığını söylemiştir. Hadislerde kadınların ihtiyaçlarını temin için sokağa bir başka ifadeyle çarşı pazara çıkmaları tecviz edilmekle birlikte onların dışarı çıkarken nasıl giyinecekleri, ve yolda yürürken nelere dikkat edecekleri konusunda bir takım düzenleyici hükümler getirmiştir. Nitekim Resulullah Aleyhisselam bir hadislerinde ailesinden başkaları mahremi olmayanlar arasında süs içinde salınarak yürüyen kadının misali kıyamet günündeki karanlığın misalidir. Onun için aydınlık nur yoktur buyurarak Kadınların ziynet içinde yolda kırıtarak ve yabancı erkeklerin dikkatini çekecek biçimde yürümelerinin doğru olmadığını bildirmiştir. Bir başka hadiste de, Kadınların süslenerek sokağa çıkmaları hoş karşılanmamıştır. Yine Resulullah Aleyhisselam, Kadınların rahatsız edilmemeleri için yol ortasında yürümemelerini tavsiye etmiştir. Yani buradaki asıl olan, Genelde bütün dünyadaki erkeklerin fıtratında bulunan cinsel zafiyetin ki bütün erkeklerde dünya neresine giderseniz en gelişmiş toplumlardan en asgari seviyede bulunan toplumlara en zenginden en fakire tüm toplumlarda erkeklerin cinsel zafiyetlerinin kendileri için birer imtihan olmasının yanında. Mesela ayette ne diyor? Önce erkeklere gözlerinizi haramdan sakının diyor. Gözlerinizi indirin diyor. Sonra kadınlara gözlerinizi siz de sakının ve... Tesettürünüze bürünün ifadesi buyruluyor. Bütün bunların önüne geçmek ve kadının izzet ve iffetini, onur ve şerefini, yeryüzündeki e, muhterem varlığını onurlandırmak ve muhafaza etmek için böyle ifadelerde bulunuyor. Hadislerde bir kadınla mahrimi olmayan bir erkeğin hiç kimsenin olmadığı yerde baş başa kalmalarının ise yasaklandığını görüyoruz. İslam alimleri arasında hiçbir ihtilaf bulunmadığı için bu konu üzerinde tefaratı girmeye gerek yok. Hadislerde bir erkekle yabancı bir kadının halvet halinde bulunmaları cahiz görünmemesine karşılık başka insanların toplu olarak bulundukları bir yerde fitne vesile olmamak kaydıyla ihtiyaç halinde bir kenara çekilerek konuşmalarında bir beis görülmediğini görüyoruz. Hz. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Ensardan bir kadın Resulullah Aleyhisselam'a geldi. Peygamber Aleyhisselam da bir köşede o kadının şikayetini dinledi. Daha sonra şöyle buyurdu. ''Sizler bana insanların en sevimlisisiniz.'' Buhari söz konusu hadisi ayrı bir bab başlığı altında tahric etmiş. Buhari'nin bu konudaki görüşleri bab başlığında mündemiç olduğuna göre Buhari'nin dini konular ve diğer sahalarda bilgi sahibi olmak isteyen bir kadının başka insanların bulunduğu yerde bir erkekle ihtiyaç halinde bir kenara çekilerek konuşabilecekleri görüşünde olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim aynı Buhari'nin sahihindeki mezkur bab başlığını açıklarken bu bab başlığının güvenilir bir kişinin dini ve diğer konularda özel bir meselesi hakkında soru sormak isteyen bir kadınla bir kenarda baş başa konuşmasında bir sakınca bulunmadığını gösterdiğini söylemiştir. Aynı konuyla alakalı olarak burada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de kadınların kocalarının bulunduğu yerde yabancı erkeklere hizmet edip edemeyeceğidir asr Saadet'te kadınların kendi düğünlerinde yabancı erkeklere bizzat hizmet ettikleri nakledilmiştir. Mesela bir defasında Resulullah Aleyhisselam'ın da bulunduğu bir düğünde Ebu Üseyd Eş Saidi Ümmü Üseyd düğüne davet edilen erkeklere hizmet etmiştir. Buhari söz konusu hadisin sahihinin kendisine mahsus olan başlığının altında bunu tahric etmiş. Aynı ise bu hadisin şerhinde fitneden emin olunduğu takdirde kadının düğününde kocası ve davetlilere hizmet etmesinin caiz olduğunu gösterdiğini açıklamıştır. Dikkat edilecek olursa, asr-ı saadette, kadın-erkek ilişkisinde göz önünde bulundurulan husus son derece dengeli ve tabidir. Hadislerde kadın-erkek münasebetinde her şeyden önce, Kadının iffet ve namusunun korunması hususu ön planda tutulmuştur. Çünkü kadın toplumsal olarak zariftir, incedir, kırılgandır. Bu bakımdan hadislerde halvet halinde olduğu gibi yanlış anlaşılmalara vesile olabilecek ve dolayısıyla fitne kapısını açarak aileler ve eşler arasında huzursuzluğa yol açacak bütün fitne kapıları kapatılmıştır. Daha açık bir ifadeyle, Kadın-erkek münasebetinde kadının iffet ve namusuna gölge düşürecek her türlü davranış dikkat alınmıştır. Cahiliye döneminde hiçbir şey sayılan, varlık bile sayılmayan kadının, peygamber döneminde üzerine ısrarla düşünerek yüce bir konuma getirilmiş olması düşündürücüdür. Kadınların iffet ve namuslarına helal getirmemek ve dolayısıyla fitneye vesile olmamak kayıt ve şartıyla, İhtiyaç halinde, yabancı kadınlarla erkeklerin, başkalarının da bulunduğu yerde, birbiriyle konuşması ve kadınların düğün merasimi ve benzeri durumlarda erkeklere hizmeti tecviz edilmiştir. Anlatılanlar bize kadının, asr-ı saadette toplumdan tecrüt edilmediklerini veya başka bir ifadeyle ikinci sınıf insan kabul edilmediklerini gösteriyor. Asr-ı Saadet'te kadın ihtiyacını temin için sokağa çıkmış, erkeklerle belirli ölçüler içinde konuşmuş, hatta zaman zaman hakkını almak için de erkeklerle mücadele etmiş. Peygamber aleyhisselam vefatından hemen sonra şu gerçekleşen olay, Asr-ı Saadet'te kadınların kendi haklarını elde etmek için ne ölçüde şuurlandıklarını gayet açık bir şekilde gösteriyor. Bir hiç sayılan kadının hakkını talep etmek için Geldiği konumu anlamak için muhtiş bir örnek. Mesruk anlatıyor radıyallahu an. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu an. Resulullah'ın minberine çıkarak 400 dirhemin üzerinde evlilik öncesinde kadınların mehir talep etmesini kabul etmiyorum demişti. Çünkü baktı ki Medine'deki erkekler evlenmekte zorluk çekiyor. Mehirler yükselmiş. Mehir neydi? Bir mü'min hanımın evlenmeden önce Allah'ın kendisine verdiği bir ikram olarak eşinden talep ettiği garantör bedel. Yani kadın o parayı alır ya da bedeli o kadının kendi malıdır. Bugün yarın kişisel ihtiyacında kendisini karşılamak için, olası boşanmada kendini garanti almak için veya kendine ait bir malın olmasının güvencesiyle tasattıkta bulunabilmesi için bir hiç sayılan kadına verilmiş olan özel bir nimet. Ancak Peygamber Aleyhisselam döneminden sonra kadınlar o kadar çok özgürlük yaşadılar ki artık bu meblağı arttırdıkça arttırmaya başladılar. Günümüzde de bir benzer oluyor ya. Hatta geçen bir tanesi yazmış zina 100 lira evlenmek 100 bin lira diye bu nasıl bir zulümdür diye. Hakikaten bunun da doğruluğu payı yok değil. Hazreti Ömer de demiş ki Medine'de bu kadar berkar erkek olmasının sebebi ne? Mehirler çok yükseldi. Minbere çıkmış ben 400 dirhemin üzerinde bir mehri kabul etmiyorum demişti. Bunun üzerine caminin ortasında vaazın dibinde Kureyş'ten bir kadın ayağa kalktı ve koskocaman devlet başkanı ve halife olan ve sahabe olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'a itiraz etti. Dedi ki ey müminlerin emiri 400 dirhemden fazla mehir vermeyi insanlara yasakladın mı deyince Hazreti Ömer evet dedi. Bunun üzerine kadın... Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 20. ayette, ''Siz onlardan birine, yani kadınlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız, verdiğiniz hiçbir şeyden geri almayın buyurduğunu duymadın mı?'' dedi. Hazreti Ömer e falladı. Koskocaman Hazreti Ömer, vahyin, nübüvvetin 6. yılına iman etmiş peygamberin sadık dostu Hazreti Ömer, sanki bu ayeti unutmuş gibi, dedi ki, Allah'ım beni bağışla. Bütün insanlar Ömer'den daha bilgili. Dedikten sonra subhanallah. Bir daha şunu söylerim ya. Allah'ım beni bağışla. Bakınız bunu Hazreti Ömer radıyallahu diyor. Minber'de diyor kürsüde ve kadın sen kimsin sözümü kesiyorsun? Haddini bil ve otur diyebilir. Hayır demiyor. Sen benden dahi mi bileceksin? Ben şu zamandan beri peygamberle beraberim. Ben şuyum ben buyum dedi mi? Hayır. Koskocaman Hazreti Ömer'e bak. Koca Hazreti Ömer'e bakın dostlar. Allah'ım beni bağışla. Bütün insanlar Ömer'den daha bilgili dedikten sonra tekrardan minbere çıktı şöyle dedi. Ey insanlar ben size 400 dirhemin üzerinde mehir alamayacağınızı yasaklamıştım. Kim istediği kadar malında mehir verirse versin ben sözümü geri aldım demişti Hazreti Ömer radıyallahu anh. Subhanallah müthiş bir örnek Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan. Alkame anlatıyor, Abdullah bin Mesud radıyallahu an. Allah dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüzündeki tüyleri yolan ve yolduran, güzellik için dişlerini törpületenlere, Allah'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lanet etmiştir dedi. Bu sözü beni esetten Ümmü Yakup adında bir kadın duyunca hemen Abdullah bin Mesud'a gelerek, senden duyduğum sözün anlamı ne? ''Sen dövme yapan ve yaptıran, yüzden kıl yolduran, güzellik için diş törpületen, Allah'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lanet okumuşsun.'' dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud, ''Resulullah aleyhisselamın lanet ettiğine, ben niçin lanet okumayayım, aynı zamanda bu durum Allah'ın kitabında da mevcuttur.'' dedi. Kadınsa, ''Yemin olsun ki ben mushafın iki kapağı arasındakileri okudum, ama bunu bulamadım deyince, Hazreti Abdullah bin Mesud, eğer sen gerçekten okuduysan mutlaka bulmuşsundur dedi. Allah Azze ve Celle, Haşr Suresi 7. ayette şöyle buyurmuştur dedi. Resulullah size neyi verdiyse onu alın, sizi neyden sakındırdıysa ondan uzak durun. Hadislerde şu meslek erkeklere aittir. Kadınlar bu mesleği icra edemez şeklinde sınırlayıcı ve yasaklayıcı bir hüküm mevcut değil. Ancak erkek ve kadınlar biyolojik ve ruhi açıdan farklı özelliklerde yaratıldıkları için onların bu fıtri ve tabi durumlarını göz önünde bulunduran Resulullah aleyhisselam kadınlara evlerini tavsiye etmiştir. Mesela bir hadislerinde sizlere evlerinizi tavsiye ederim çünkü sizin cihadınız evinizdedir buyurmuştur. Yine Resulullah aleyhisselam kadın kocasının evinde çobanıdır ve güttüklerinden sorumludur buyurarak kadının ev işlerini iyi bilmesi gerektiğine dikkat çekmiş yuvayı ve böylece toplumu kadının inşa ettiğine işaret çekmiştir. Eskiden bizim toplumumuzda da bir hanesi vardı ev hanımı diye. Okulda filan bize sorduklarında anneniz ne işi yapıyor? Göğsümüzü göre göre ev hanımı derdik. Şu anda onun kaldırıldığını görüyoruz ya da ev hanımı demenin garipsendiğini görüyoruz. Halbuki imparatorlukları Kur'an yuvaları inşa eden analardır. Cesur kahramanları, toprakları vatan yapan yiğitleri yetiştiren de ondur. Bununla beraber hainleri, cahilleri ve nasipsizleri, vatan yıkanları, vatan satanları, davaya ihanet edenleri, imparatorlukları yok edenlerin de onlar olduğunu görüyoruz. O yüzden hayati bir konumda hayati görevi sorumlu yüklenecek mücahitler gerekiyordu. O yüzden Peygamber aleyhisselam sizin cihadınız evinizdedir sözünü bundan söylemiş olsa gerekti. Aziz dinleyicilerim, dünyanın her yerinden takip eden kıymetli dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma annemiz ile damadı Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz arasında iş bölümü yaparken Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye dış işleri yani harici işleri Hazreti Fatıma'ya da dahili işleri tavsiye ettiğini görüyoruz. Kasani Bedayus e, Beda Senayi de bunun detaylarına çok denk geldik. Arzettiğimiz ve benzeri hadislerde kadınlara ev işleri tavsiye edilmekle birlikte asr-ı saadette bazı kadınların kendilerine alakadar eden hususlarda harici işlerle uğraştıklarını da görüyoruz. Mesela Umuru ile adındaki bir kadının gerdeye girecek kızları, gelinleri şişleyerek bunlara bir nevi güzellik salonu hizmeti verdiğini, zifafa hazırladıkları nakledilmiş. Sevde binti Misra adındaki sahabi kadın da doğum, adın, doğum anında, Hazreti Fatıma'nın yanında bulunarak, Hz. Hasan'ın ebesi olmuş. Hadislerde, başta ticari akitler olmak üzere, kadınların yaptıkları hukuki muamelelerin geçersizliğini öngören, herhangi bir sahih rivayet mevcut değildir. Bir başka ifade ile, Şartları yerine getirildiği takdirde, hukuki muamelelerin yapılmasında taraf olma açısından erkeğin durumu neyse, kadının durumu da aynıdır. Nitekim Resulullah Aleyhisselam zamanında bazı kadınların ticaret yaptıklarını, Peygamber Aleyhisselam'ın bunlara hiçbir vakit müdahale etmediğini görüyoruz. Asr-ı Saadet'te ticaretle uğraşan Kayletül Emmari diye meşhur Kayle Ümmü Beni Emmar adındaki kadın sahabi anlatıyor. Bir umre sırasında Merve'de Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldim ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben alışveriş yapan bir kadınım. Bir şey satın almak istediğimde istediğimden az bir fiyat veriyorum. Daha sonra istediğime normal fiyatına yükseltiyorum. Bir şey satmak istediğim zaman da istediğimden malın normal fiyatından fazla fiyat istiyorum." Daha sonra fiyat istediğim fiyata normal değerine düşürüyorum dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Kayle böyle yapma. Bir şey satın almak istediğinde istediğini malın normal fiyatını ver. Ya alırsın veya alamazsın. Bir şey satmak istediğin zamanda normal fiyatını iste. Ya satarsın veya satamazsın diye İbn-i Mace'nin ticaret bölümünde 29 nolu hadiste görüyoruz. Dikkat edilecek olursa, Resulullah aleyhisselam Kayle'tul enmariye, sen kadınsın, bundan sebep ticaret yapamazsın demiyor, ona ne şekilde ticaret yapacağı hususunda bilgi veriyor. Yine sahabi kadınlardan Esma binti Muharribe binti cendal et Teymiye'nin oğlu, Abbas bin Abdullah bin Rebiha, Rebiha'nın Yemen'den satın alıp gönderdiği Itri'yi, yani güzel kokuyu. Medine'de saht diye rivayet edilmiştir İbn-i Saad'ın tabakatıyla i̇bn Hacer'in Hacer'in elisabesinde. Havle el-Attare diye meşhur olan Havle bin Tüveyt de Medine'de yine ıtır satan, koku satan kadınlardandı. Ayrıca asr-ı saadette kadınların çarşıya alışveriş yapmak için gittikleri ve bundan men edilmediklerini de burada belirtmeyi yararlı gör görüyorum. Asr-ı Saadet'te kadınların alışveriş dışında başka işlerle meşgul oldukları da görülüyor. Hz. Ebu Bekr'in kızı Hz. Esma, hicretten önce Zübeyir bin Avvam ile evlenmişti. Resulullah aleyhisselam hicretten sonra Zübeyir bin Avvam'a Medine'ye uzak bir yerde ekip biçmesi için bir bahçe verdi. Esma'nın bu bahçeden toplanan mahsulü bizzat başında taşıdığı rivayet edilmiştir. Asr-ı Saadet'te bazı kadınların zabıt memurluğu görevi yaptıklarını da sahih kaynaklarda görüyoruz. Mesela Semra bintü el Esediye adındaki kadın sahabinin çarşı pazar dolaşarak elinde kırbaç ile insanlara iyiliği emir, kötülükten de nehyettiğini görüyoruz. Heysemide ve İbn Abdülberde. Belki ilk bakışta bu kadının söz konusu görevi hicap ayeti gelmeden önce yapmış olabileceği aklınıza gelebilir ancak Hazreti Ömer'in de hale, hilafeti zamanında okuma yazma bilen Şifa bint Abdullah'ın Medine çarşılarında kor, e, kontrolör tayin edilmiş olduğunu görüyoruz. Kadınların çarşı pazarda kontrolör olarak görevlendirilmesinin sünnete aykırı olmadığını bu tavır gösteriyor. Kab bin Malik radıyallahu adındaki bir sahabenin cariyesinin koyun çobanlığı yaptığı da naklediliyor. Yine Uhud'da Ümmü Mare'nin bir okçu olarak savaş içerisinde meydanda bulunduğunu görüyoruz. Ayşe annemiz yaraları sarıyor. Hazreti Fatıma annemiz suları dağıtıyor. Hazreti Musab'ın hanımı hamleda keza e, hemşirelik yapıyor, hemşirelik yapıyor. İleride vakit olursa teferruatla izah edeceğim gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında kadınların savaşlarda yaralı ve hastaları tedavi ettikleri, ölüleri taşıdıkları, askerlere su taşıdıkları, bir başka ifadeyle savaşlarda geri hizmetleri yaptıkları biliniyor. Buhari, sahihinin tıp bölümünde Muavviz bin Afra'nın, biz Resulullah ve vesselam ile birlikte savaşır, askerlere su taşır, onlara hizmet ederdik. ''Ölüleri ve yaralıları da Medine'ye naklederdik.'' dediği nakledilmiştir. Kastalani bu hadisin şerhinde zaruret halinde bir kadının yabancı erkeği tedavi edebileceğini söylemiştir. Asr-ı Saadet'te yapılan bazı savaşlarda yaralıları tedavi için meşcitte çadırlar kuruldu. Bu çadırlarda kadınların yaralıları tedavi ederek, hemşirelik ve doktorluk yaptıkları nakledilmiştir. Nitekim Hendek Savaşı'nda düşmanın attığı okla yaralanan Sa'd bin Muaz an anh Efendimizin, Rüfeide adındaki kadın sahabi tarafından söz konusu çadırda tedavi edildiği Resulullah aleyhisselamın da bu büyük sahabeyi her gün ziyaret ettiği nakledilmiştir. Kuaybe binti Said adındaki Kadın sahabi de Hayber savaşında mescitte aynı amaçla kurulan çadırda yaralıları tedavi etmiştir. Netice olarak ifade etmek gerekirse hadislerde kadının çalışmasını yasak getiren veya sınırlayan bir hüküm yoktur. Eşyada asıl olan ibaha olduğuna göre iffet ve namusunu korumak kaydıyla kadının fizyolojik ve ruhi yapısına uygun herhangi bir işte çalışmasının sünnete aykırı olmadığının işaretini görmüş oluyoruz. Asır saadette yapılan savaşlarda muharip sınıfı daima erkekler oluşturuyordu. Erkek sahabiler şehitlik veya gazilik mertebesine ulaşabilmeyi hayatlarının en büyük gayesi saymışlardı. Hadisler tetkik edildiğinde savaş yapmanın kadınların asli görevleri içinde yer almadığını görüyoruz ama yine de sahabelerin, hanım sahabelerin savaşlara katıldığını hatırlıyoruz. Hatta Kıbrıs Fatih'inde Ümmü Haram diye bahsettiğimiz Peygamber Aleyhisselam'ın halası olarak anlatılan e, sahabe annemizin de şehit olduğunu biliyoruz. Peygamber Aleyhisselam sizin cihadınız hacdır diye Hazreti Ayşe annemize içsel bir yolculuğu ifade ederek e, buna izin vermiş, vermemiştir. Cihad meydanlarına fi bil fiil katılmasına genel olarak. Bir başka hadislerinde de kadınlar için en iyi kulluğun evlerinde olacağını Eşlerine yapacakları hizmetin cihada eşit sayılacağını, çünkü bir görev dağılımı var, bu görev dağılımına uygun olduğunu ifade etmiştir. Peygamber aleyhisselam prensip olarak normal şartlarda kadınların askerlik hizmetiyle mükellef olmadıklarını ve fiilen harbe iştiraklerini hoş görmemekle birlikte... Onların yaralıları ve hastaları tedavi etmesi, askerleri su taşıması, ölüleri nakletmesi gibi yardımcı hizmetlerde bulunmalarına izin verdiğini görüyoruz. Ümmü Kepşi adındaki kadın sahabe, üzüle kabilesinden bir kadın peygambere gelerek, ''Ya Resulallah, bana ordu da şöyle, şöyle savaşa katılmam hususunda izin verir misin?'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Hayır.'' diye cevap verince kadın, ''Ben savaşmak istemiyorum.'' Yaralıları ve hastaları tedavi etmek istiyorum. Hastalara su taşımak istiyorum dedi. Resulullah aleyhisselam kadına cevaben sonunda uyulacak, sünnet olmasa ve falanca kadın savaşa çıkmış denmese sana izin verirdim. Sen evinde olmalısın buyurdu. Resulullah aleyhisselam bir yöndeki tavrı kadınların böyle bir görevi olmadığı ve buna da o anda ihtiyaç bulunmadığı şeklinde anlamak mümkündür. Arz edilen hadisler, peygamber aleyhisselamın normal şartlarda kadınların savaşta iştirak etmelerini hoş karşılamadığını gösteriyor. Ancak asr-ı saadette yapılan bazı savaşlarda, şartların gerektirdiği durumlarda, kadınların hem geri hizmet gördükleri hem de fiilen harbe iştirak ettiklerini görüyoruz. Iğuz savaşında Müslümanların bozguna uğradıkları ve peygamber aleyhisselamın şehit edildiği e, haberi Medine'ye ulaştığı zaman, Dokuz kadın sahibi yaralılara su vermek ve onların yaralarını tedavi etmek için yiyecek ve içecek yüklenerek Uhud'a gitmişlerdi. Uhud'a gelenler arasında Hz. Ayşe ile Ümmü Süleym binti Milhan da vardı. Bu iki kadın sahabi Uhud harbinde Müslümanlar bozulup Resulullah aleyhisselamın yanından dağıldıkları zaman su taşıyarak yaralılara su vermişlerdi. Dikkat edilecek olursa bu iki seçkin kadın sahabi Uhud'da geri hizmette bulunmuşlardı. Yine nesb Malin naklettiğine göre bir defasında Ümmü Süleym, Peygamber aleyhisselama gelerek savaşa katılmak istediğinde, Resulü aleyhisselam kadınlara cihadın farz olmadığını söylemişti. Hz. Ümmü Süleym bunun üzerine yaraları tedavi edebileceğini, göz ağrılarını ilaç yapabileceğini, mücahitlere su taşıyabileceğini söyleyince, o halde gazaya çıkmanız ne güzel olur buyurmuştu. Ümmü Sâlet'in Uhud Harbi'nde kırpaları yüklenerek su taşıdığı ve kılıçların kınlarının söküklerini diktiğini nakledilmiştir. nesib Hatun da Uhud Savaşı'nda aynı maksatla bulunan kadınlardan birisiydi. Rübeyyi binti Muavviz adındaki sahabi kadın savaşta nasıl hizmet gördüklerini söyle anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhisselam ile birlikte savaşırdık. Askerleri sular ve onlara hizmet ederdik. Yaralıları ve şehitleri de Medine'ye taşırdık. Ümmatiye Hamle binti Caş ve Leyla el-Ghıfariye de savaşta aynı hizmeti gören kadınlardandı. Ümmatiyye el-Ensariye Resulullah ile birlikteydi savaşa katıldığını, muharip grubun gerisinde bulunduğunu, askerleri yemek yaptığını, yaralıları ve hastaları tedavi ettiğini haber vermiştir. Kuaybe binti Said el-Eslemiye adındaki kadın sahabi, Hayber savaşı sırasında mescitte kurulan bir çadırda hasta ve yaraları tedavi etmiştir. Bu kadının İslam'da resmen görevlendirilen ilk kadın doktor olduğunu da gösteriyor. Abdullah bin Abbas asr-ı saadette kadınların savaşlarda yaralıları tedavi ettiklerini onların bu hizmetlerine karşılık kendilerine ganimetten hissede, hissede e, verildiğini haber vermiştir. Kadisiye Muharebesi'nde de kadınların ölenler için mezar kazdıkları da merak edilmiştir. Bu gibi konulara özetle baktığımızda, asr-ı yapılan savaşlarda kadınların, Yaralıları tedavi etmek, hastalara bakmak, yaralı olanlar ile ölüleri nakletmek, yemek pişirmek, su taşımak, mücahitlerin elbiselerinin sökük verdiklerini dikmek gibi geri hizmet sayılabilecek umumi hizmetleri yerine getirdiklerini görüyoruz. Belki savaşlarda bu hizmetleri görenlerin yaşlı kadınlar olduğu soru saklabilir ancak bilindiği üzere Hazreti Ayşe Uhud Savaşı'na katıldığında çok genç din Hz. Fatıma adı akeza. İbni Şamlı Siresi'nde beni gıfardan henüz daha yeni adet görmeye başlayan bir kadının... Hayber Savaşı'na katıldığı nakledilmekte. Peygamber Aleyhisselam zamanında şartlar icap ettiği için bazı harplarda bir kısım kadınların fiilen savaşa iştirak ettikleri ve düşmanla çarpıştıkları da olmuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın halası Safiye bin Tabdur bu kadınlardan birisiydi. Safiye annemiz Hendek Savaşı'na fiilen iştirak etmiş ve düşman öldürmüştü. Ümmü Ümare de Nesibe annemiz Uhud Savaşı'na katılarak oku ve yayı ile düşmanla çarpışmıştır. Savaştan sonra Medine'ye dönen peygamber aleyhisselam, Uhud savaşında sağıma soluma döndükçe hep ümmü ümarenin yanı başımda çarpıştığını görüyorum demişti. Yine bu kadın sahabinin, Resulullah aleyhisselam vefatından sonra müsellemetül kezzab ile yapılan savaşa iştirak etti ve bu savaşta 12 yerinden yere nakledilmiştir. Allah ondan razı olsun, kızlarımıza ve hanımlarımıza bu mübarek annelerimizin izinden hedeflenmeyi nasip etsin. Meşhur sahabi Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym'in Huneyn Savaşı ile Mekke'nin fethinde fiilen harbe iştirak ettiğini de görüyoruz. Kadın sahabiler sadece as değil daha sonraki dönemlerde de bazı harplere iştirak etmişlerdi. Mesela Muaz bin Cebel'in amca kızı Esma binti Yezid'in Hz. Ömer zamanında yapılan Yermük Savaşı'na ki Hicret'in 13. yılında katılmıştı buna ve bu savaşta eline geçirdiği bir çadır direği ile 9 Rum askerini öldürdüğü nakledilmiştir. Bir anamız dokuz Rum askerine Bizanslıya bedel olmuş. Daha sonraki dönemde Muaviye radiyallahu anh'ın zamanında biraz önce arz gibi ki Ümmü Haram binti Milha'nın Kıbrıs'ta savaşta şehit olduğunu görüyoruz. Son olarak toparlarken sözlerimizi Resulullah aleyhisselamın döneminde Medine Sita devletinin başında Resulullah aleyhisselam bulunuyordu. Peygamber Aleyhisselam kendisi ordunun başına bulunmadığı zaman sahihlerden birisini ordu komutanı olarak tayin ederdi. Resul Aleyhisselam Yemen ve Bahreyn gibi uzak vilayetlerde vergi toplamak için de buralara vali tayin etmişti. Peygamber Aleyhisselam ordu komutanı ve vali olarak daim erkekleri tayin etmişti. Her ne kadar asr saadette kadınların yönetici olarak tayin edildikleri hususunda elimizde bir belge mevcut değilse de. Peygamber aleyhisselamın devlet yönetimi ile alakalı meselelerde yaptığı istişarelerde zaman zaman kadınların da fikirlerine başvurduğunu görüyoruz. Mesela Resulullah aleyhisselam Hudeybiye'de karşılaştığı bir problemin çözümü için eşi Ümmü Seleme annemizin görüşünü dinlemiş ve onu kabul edip uygulamıştır. Kadınların devlet başkanı olup olamayacağını sarih olarak belirten sahih bir hadis yoktur. Ancak bir defasında İran Kisrası'nın kızının hükümdarlık makamına getirildiğini duyunca idarelerini kadına bırakan bir millet iflah olmaz mealindeki hadisine dayanan bazı kadınlar bazı alimler kadınların devlet işlerinde başarı baş, devlet başkanı olamayacağını söylemişler ancak kadınlar bu dönemde Resulullah'a biat etmek suretiyle devlet yönetimine aktif olarak görev almışlardır. Peygamber Aleyhisselam biat alırken erkeklerle musafa yaptığı halde kadınlardan sözle biat almış, onlarla tokalaşmamış. Peygamber Aleyhisselam Medine Hicret'ten sonra Hazreti Ömer'e ensar kadınlarına göndererek onlardan biat aldırmıştır. Son söz olarak, Peygamber Aleyhisselam eğitim ve öğretimleri başta olmak üzere hayatın her safhasında kadınlarla özel ilgilenmiştir. Bir hiç sayılan hiç önemsenmeyen bir çağdaki sadece Arap yarımadasında Luan'da dünyanın her yerinde kadın sadece zevk için kullanılıp atılan bir maddeydi. O yüzden kız çocuğu olduğu zaman belli bir yaşa gelene kadar babasına yüktü. Çünkü asker olmaz, çalışamış, çarpışamaz, sokakta çalışamaz ya birisinin cariyesi, birisinin kölesi olacak. Evlendikten sonra kocasına yüktür, masrafı, maliyeti. Doğduktan sonra, doğurduktan sonra çocuğuna yüktür. Hep öyle görülürdü. Ancak İslam'ın izzet ve şerefiyle kadın Büyüyene kadar babası için cehenneme bir kalkandır. Peygamber aleyhisselam diyor ki kimin kız çocuğu olur onu güzelce yetiştirirse o cehennemle arasında bir kalkan olur buyuruyor. Evlendiği zaman işe eşinin imanın yarısını kurtarır. Yine peygamber aleyhisselam buyuruyor ki evlenen erkek imanının yarısını kurtarmış olur diyor. Yani kadınla evlendiğinde imanın yarısı kurulmuş oluyor. Çocuğu olduğu zamanda çocuğu için cennetin bir kapısıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki cennet annelerin ayağının altındadır. Demek ki İslam kadını sorumsuz bir özgürlüğe sevk etmediği gibi basit bir hayat ve köle bir düzene de hapsetmemiş. Olması gerekeni olması gerektiği yerde olması gerektiği şekliyle tevdi elemiş. Selam olsun. Hadisleri parça parça ayetleri istediği gibi yorumlamayıp Peygamber Aleyhisselam'ın piretiyle evini inşa etmeyi bir şeref, toplumu ihya etmeyi bir nimet, yeri geldiğinde cenk meydanlarında önde yürümeyi de bir izzet bilen hanımların olduğu ümmet toplumlarına. Selam olsun Safiye bin Taptun Muttalib'in izlerini gütmeye çalışan, selam olsun Hazreti Ayşe'nin sevdasında bulunan, selam olsun Hazreti Fatıma'nın yükünü yüklenmeye çalışanlara. Eline telefon alıp saatlerce onun bunun gıybetini yapmayan, yarım sırat Kur'an okuyup Kur'an'ın içinde ne dediğini bile bir haber bir şekilde toplantıdan toplantıya koşmayanlara, selam olsun televizyonlardaki kadın programlarında imanını zayıflatmayan, dizi ve programların şehvete indirgenmiş olan gafil düzenlerinde imanını çürütmeyenlere, selam olsun diş Macunu reklamında bile kadının cinselliğinin uygulandığını görerek sen benim namusumu böyle kullanamazsın diyerek dik duran kadınlara. Oto galerilere gittiğinizde arabaların yanında sanki arabayı değil de kadını alıyormuşçasına bikinili kıyafetleriyle arabanın yanında cinsellik üzerine poz veren kadınlara sen nasıl benim iffet ve izletimi kadınlık onurumu böyle kullanıyorsun diye tepki gösterenlere. Selam olsun. Bir tane dizi, bir tane filmde yatak sahnesinde kadının yatağa atılmadığı sahneyi görüp de bu nasıl bir anlayıştır? Ben kadınım, benim izzet ve şerefim Meryem Aleyhisselam'ın iffeti, Asiye'nin izzeti, Fatıma'nın nuru, Ayşe'nin mücadelesidir. Siz böyle hasietsizce kadını sadece bir cinsel metay dönüştüremezsiniz diyen izzetli ve şerefli kadınlara. Selam olsun, şampuan reklamında bile kadını banyoda anadan yürüyen soyanlara, tepki koyanlara. Selam olsun özgürlüğü sadece şehvete, cinsel özgürlüğe indirgemeyen asil kadınlara. Evlenmem şunu yaparım, çocuk doğurmam şunu yaparım, kürtaj ederim, sınırsız sınırsız insanla nikahsız yaşarım diyerek sözüm ona kadın haklarını değil, şeytanın haklarını şeytana rahmet okutacak şekilde savunmaya kalkanlara, ''Siz ne yapıyorsunuz? Aklınızı başınıza getirin. Hayat iki bacak arasından ibaret değildir.'' diyen onurlu kadınlara. Selam olsun bize örnek olacak mübarek annelere, mübarek bacılara. Selam olsun gençliğin şehvet bataklığına düşmesine engel olacak ev hanımı gibi en izzetli ve en şerefli görevi kendisine namz edenlere. Selam olsun nefs mekkesinden gönül medinesine.'' Hicret edenlere Kocasıyla kibir kavgası yapmayıp Yuvasını imar ve inşa etmeye çalışan Peygamberin soyundan gelsen Tepeden aşağı örtüye bürünsen Namazını kılmıyorsan Orucunu tutmuyorsan Allah'ın kitabını okumuyorsan Kimliğindeki kimlikte yazan İslam ne faydası verir Bunu bilerek hemen tövbe edip Ben ne yapabilirim Ömrümün geri kalan kısmında nasıl aranabilirim diyebilenlere Selam olsun İnsanların imanını çürüten değil, imanını diriltmek adına eş olan, evlat olan, ana olanlara. Evet sevgili dostlar, bu haftaki radyo sohbetimizde kısaca özetleyerek arz etmeye çalıştığımız bir konuda derledik. Dünyanın her yerinden Asya, Avrupa, Afrika bize mailleriniz geliyor, yazıyorsunuz. Biz de bunları görünce mutlu oluyoruz. Tüm kardeşlerimize selam ediyoruz, dualarınız olabilmek en büyük nimet bizim için. Bendenize adlansansöy.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Tüm radyo arşivime de oradan ulaşabilirsiniz. Mekke, Medine, Cidde, Tayyip ve diğer Hicaz bölgesindeki peygamber aleyhisselamın hatıratlarıyla alakalı çektiğimiz videolara YouTube Adlansansöy kanalından ulaşabilirsiniz. Diğer sosyal medyaların Adlansansöy uzantılarından da çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Selamun ala menittebalhuda.